Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşik Krallık İklim Özel Elçesi Nick Bridge, Kasım 2021 tarihinde Glasgow'da gerçekleşecek Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı, yani COP26 için öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen hafta üst düzey Türkiye'li yetkililerle COP26 süreciyle ilgili toplantılar yaptığını aktaran Bridge, Birleşik Krallık ve Türkiye'nin bu zirve öncesinde yakın bir çalışma içerisinde olması önemli. Yaptığım görüşmelerde iklim değişikliğiyle mücadele isteğini, COP26 müzakerelerinin ve kampanyalarımızın merkezine yerleştirme konusundaki planlarımızı anlattım. Ve Türkiye'nin uluslararası süreçteki statüsünü ele aldık, dedi. Bridge, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda gelişmiş bir ülke olarak konumlandırılması nedeniyle anlaşmayı onaylamaması ve pozisyonunun değiştirilmesi talebinin görüşmenin en önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi. Birleşik Krallık COP26 Başkanı olarak tüm tarafların çıkarlarını temsil etmekte kararlı olduğunu söyleyen Bridge, iklim değişikliğiyle mücadele azmine küresel hız kazandıracak, dengeli ve uzlaştırıcı bir sonuca ulaşmalıyız. Bu da Türkiye dahil bütün ülkelerin endişe ve sorunlarını dinlememiz gerektiği anlamına geliyor, diye değerlendirdi. Paris Anlaşması'nı onaylamamanın Türkiye'ye küresel sıcaklık artışını, sınırlandırma çabalarına nasıl katkı sağlayacağını gösteren, ulusal katkı beyanlarını yani NDC'leri düzenli olarak güncelleme yükümlülüğü getireceğini belirten, Bridge şunları söyledi. Paris Anlaşması NDC'lerin ulusal koşullara göre mümkün olan en yüksek şekilde belirlenmesini öngörüyor. Ancak Paris Anlaşması'nı onaylamak Türkiye'ye yeni ek mali yük getirmeyecek ya da Türkiye'yi bağlayıcı bir emisyon azaltımında bulunmaya veya yerel politikaları uygulamaya zorlamayacak. Bridge, İklim değişikliği ile mücadelenin küresel işbirliği gerektirdiğine dikkat çekti. Bu konuda Türkiye dahil her ülkenin üstlenmesi gereken bir rol olduğunu söyledi. Ekonomik kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi ve G20 ülkesi olan yani OECD ve G20 ülkesi olan Türkiye'nin bölgede lider konumda bulunduğunu belirten Bridge dedi ki Türkiye aynı hazırda temiz büyüme alanında özellikle yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yaptı. Fakat iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı da son derece açık konumda. Zaman kaybetmeden buna uyum sağlaması ve iklim direnci geliştirmesi gerekli. Yeşil yatırımın etkisini maksimum seviyeye çıkarabilmek ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için küresel eylemi eş güdümlü hale getirmeliyiz. Paris anlaşması da bu noktada devreye giriyor. Sadece anlaşmayı onaylamak tek başına yeterli değil. Ama anlaşma iklim değişikliğiyle küresel mücadelenin kilit parçası. Bu küresel işbirliğinin büyük ekonomik ve sosyal faydaları var. Tüm ülkeler...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 3 aylık periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak olan raporun ilki Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını, ikincisi Ekim, Kasım, Aralık aylarını içerecek şekilde hazırlandı, kamuoyuyla paylaşıldı. Kuzey Ormanları Araştırma Derneği tamamladığı 2021 yılının 3 aylık izleme raporunu ise yani Ocak, Şubat, Mart aylarını içerecek şekilde hazırladı ve kamuoyuna sundu. Meksika'da baraj nedeniyle sulara gömülen bir kilise Yaşanan kuraklıkla tekrar ortaya çıktı. 1979'da Purisima Barajı faaliyete geçtiğinde Dolores Meryem Ana Kilisesi gözlerden kaybolmuştu. El Zangaro kasabasındaki halk da kalplerinde yara ile bölgeden ayrılmıştı. Zira 19. yüzyılda inşa edilen kilise topluluğunun en önemli parçalarından biriydi. Bölgenin arşivlerinden sorumlu yetkilisi Dulce Vazquez. Sözlü tarih, halkın yalnızca binalar değil aynı zamanda mekana aidiyet duygusu nedeniyle bölgeyi terk etmesinin çok zor olduğunu gösteriyor. Bazıları suyun gelip bütün kasabayı kaplayacağını anlayana kadar direnmiş dedi ve El Zangaro sakinleri daha sonra aynı ismi verdikleri yakın bir bölgeye taşındı. Ancak Guanajuata şehrinde yaşanan kuraklık tarihi kiliseyi Temmuz 2020'de yeniden gün ışığına çıkardı. Ülkede 6 yıl önce de benzer bir olay yaşanmıştı. Chiapas eyaletinde 1966'da yine bir baraj yüzünden sulara gömülen Santiago Tapınağı adlı kilisenin kalıntıları kuraklık nedeniyle ortaya çıkmıştı. Ben Uygarız esmi ve programlarımızı derleyen Düşayar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu bir haberle veda ediyoruz. TÜBİTAK projesi kapsamında 2005'te Yama yapılan çalışma sırasında bulunan halk arasında peygamber çiçeği yani mavi kantoran olarak bilinen Tür incelemeye alındı. Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cudusi Ertuğrul, Profesör Doktor Tuna Uysal ve Doçent Doktor Emrah Şirin tarafından da değerlendirilen bitkinin yeni bir tür olduğu sonucuna varıldı. Bilimsel ismi Santauro hekimensis Şirin Yıldırım olan türün Türkçe ismi Hekimhan Gökbaşı olarak duyuruldu. Detaylı saha ve laboratuvar çalışmalarının ardından ...keşif bilimsel dergi Botanika Serbika'da yayınlanarak bilim dünyasına tanıtıldı. Bunun gibi şeker tadında haberlerle yine buluşmak üzere iyi bayramlar diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi